Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, imanla alakalı birkaç haftadır kavram çalışmasına bugün de devam etmeye çalışacağım. İmanın tevhidle alakalı yönlerini vurgulayacağım ve e, imanla alakalı sünnetullahı ifade etmeye çalışacağım. İmanı bozan hallerden vakit el kadar gündeme getireceğim inşallah bazı konuları. Sevgili dinleyiciler, insanların... Durumlarına şahit oluyoruz. Haberleri izlerken, günlük olayları takip ederken. Yer yer haberlerde canavarlaşan insanların durumları anlatılıyor. Kocasını vuran kadınlar, çocuklarını doğrayan babalar, akrabalar arasında bile çok feci cinayetler, İnsanın seyrederken veya dinlerken bile yüzünün kızaracağı kadar vahşet tabloları. Sadece Amerika'nın, da Siyonist İsraillerin Filistin'de yaptıkları işkenceler değil, Müslümanım diyen insanların da hatta çok yakınlarına yaptıkları nice rezilce ahlaki problemler, cinayetler, kavgalar, gasplar ve daha yüzlerce olaylar. Bütün bunların sebebi tek maddede toplanabilir. Allah'ın istediği gibi iman etmemek, tevhidi bir imana sahip olmamak, bütün bu problemlerin, dünya çapında, ülke çapında, evimizde, çevremizde olan problemlerin, tek sebebi, tevhidi bir imandan yoksun olmak. Olması gerektiği gibi iman etmemek. Evet. Allah'la antlaşma yapmak, ve cenneti hak etmek, aynı zamanda, Dünyada Allah'ın yardımına muhatap olmak demek iman, insanı her türlü kötülüklerden, vahşetten, fuhşiyattan, zulüm ve işkenceden alıkoyan bir frendir. Hayra doğru bir motor, şerre doğru bir fren. Evet, gerçekten Allah'a ve ahirete iman eden, Allah'ın her yaptığı davranışını gördüğü, bilince sahip olan bir kimse, hiç böyle vahşet ve barbarlık yapabilir mi? Her yaptığının hesaba çekileceğini bilen insan, gerçekten Allah'a, ahirete, cennete, cehenneme inanan insan, yaptığım yanıma kar kalır, kalır nasıl olsa deyip, elinden geleni arkasına koymayacak, zulümlere, üç günlük dünya çıkarı için, ahiret huzurunu mahvetmeye gider mi? Evet, maalesef bugün imanlar, vicdanlara hapsedilmeye çalışılıyor. Kalpler gönüller iman için bir saray ve atlama taşı olacak yerde bir hapishane, bir zindan durumuna giriyor. Evet, imanın vicdanlara hapsedildiği, gönüllerin bir zindana döndüğü bir dünyada sadece müminim diyenler zarar görmeyecek, bütün insanlık zarar görecektir. Çünkü imanın hakim olduğu bir toplumda ahlak Adalet, fazilet, yardımseverlik, iyilik, haya ve iffet, buna benzeyen güzel değerler baş tacı olacağı gibi, imanın hakim olmadığı toplumda ise her türlü rezalet, nefret, ihanet, bencillik, işkence ve zulüm, zulmün binbir çeşidi her türlü ahlaksızlık, dalavere, kandırma baş tacı olacak, ortalığı kaplayacaktır. Evet, insanın barbarlaşacağı, vahşete gideceği, gurur ve kibir ile istikbar edip büyüklük taslayacağı, insanları kendisine kul ve köle yapmaya çalışıp çevresine zarar vereceği bir durumdan insanı çekip çevirebilecek en güzel düstur imandır. İşte iman adlı bir fren olmadığı müddetçe, insan adlı, toplum adlı araba mutlaka uçurumlara gitmek, toplumun dünyanın büyük bir kaza neticesinde felaketler yaşaması büyük bir ihtimaldir. Bütün bunlar imanın dünyevi özellikleriyle alakalıdır. Bir de esas imanın gereği olan ahiretteki güzellikler cennet ve gerçek imana sahip olmamanın, imana şirk karıştırmanın getirebileceği cezalar göz önüne alırsa imandan çok daha önemli hemen hiçbir şey olmadığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır evet sevgili dinleyiciler dolayısıyla iman etmek dünya huzuruna ahiret ödüllerine aday olmak demektir İmana sahip olan bir kimse başka dünyevi bir şeye sahip değilmiş pek de önemli değil ama imanı olmayanın dünya nimetlerinin tümü kendisine verilse dünyada ne kadar huzura kavuşacak, mutlu olabilecek, insanları huzura götürecek, ahirette de ne kadar güzelliklere sahip olabilecektir. Öyleyse binlerce, milyonlarca hamdolsun Rabbimize, bizi iman eden, imanın ne olup olmadığını bilen, bu konuda gücümüzün yettiği kadar şuur sahibi, olan insanlar zümresine bizi de kattı. İmanın sahih ve kabule şayan olması çok önemli. Yani sadece iman ettim demek, cennete gitme veya gerçekten müminlerden olma için yeterli değildir. İmanın Allah tarafından sahih olması, geçerli olması için bazı şartlar vardır. Bunlardan birisi, iman ölüm döşeğindeyken, yani yeis ve ümitsizlik e, zamanında böyle bir sebeple söz konusu olmamalı. İman ölüme doğru ertelenememeli. E, Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un imanının böyle olduğu ama onun imanının kabul edilen geçerli bir iman olmadığı vurgulanır. Yine Mü'min suresi 85. ayette meal olarak Cenab-ı Hak, azabımızın şiddetini gördükleri zaman, imanları kendilerine fayda verecek değildir diyerek, ölüm anındaki ölüme yakın, ölüm üzereyken, iman etmenin bir faydası olmayacağını biliyoruz. İşte Firavun, boğulma anında, ölüm üzereyken iman etmişti. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Şimdi mi iman ettin bugüne kadar, Tümüyle küfürde direttiğin, hatta tanrılık tasladığın halde diyor. Evet, dolayısıyla ölüm üzereyken azabın şiddeti ve dehşetini görerek iman etmek artık gayba iman etmek olmaktan çıkmıştır. Artık imanın kabul edilmeyeceği bir zaman gelmiştir. İşte insan pişmanlığın fayda etmeyeceği, ölüme yakın o an gelmeden gerçek anlamda Allah'ın istediği şekilde samimi bir gönülle, tüm şirkten arınarak tevhidi bir imana yönelmelidir. Birincisi bu, ölüm döşeğindeyken değil, ondan önce iman etmek. İmanın sahih olması için şart. İkincisi, zaruratı diniye dediğimiz dinin temel esaslarından, herhangi bir hükümden herhangi birini e, inkar etmemek ya da onları yalanlamamak, alay etmemek, hakaret etmemek, küçümsememek, şarttır. Mesela bir kimse Allah'ın varlığına, meleklerine, ahiret gününe inandığını ifade etmiş olsa, ikrar etse, ancak peygamberlere inanmadığını söylese, bu kimsenin imanı sahih değildir. Çünkü iman bir bütündür. Parçalanma, cüzlere ayrılma kabul edilmez. Yine söz gelimi bir kimse Kur'an-ı Kerim'e inandığını beyan etse, onun herhangi bir ayetini ama kabul etmemiş olsa, bir ayetini olsun reddetmiş olsa Kur'an'ın bir hükmünü e, bu çağa uymaz, bu çok ağırdır, böyle bir ceza mantıklı değildir gibi gerekçelerle veya başka bir gerekçeyle reddetmiş olsa, beğenmemiş olsa bunun imanı da geçerli olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den olduğu sabit olan herhangi bir ayeti, Kur'an'ın herhangi bir hükmünü reddetmek, inkar etmek kesinlikle küfürdür bir hükmün, bir ayetin reddi ile bütün ayetlerin, bütün Kur'an hükümlerinin reddi arasında da bir fark yoktur. O yüzden efendim çoğuna inanıyor ya diye bir itirazda bulunmaya kimsenin hakkı yoktur. Zira Kur'an Allah tarafından vahiy yoluyla indirilmiştir. Bir ayeti yalanlayan kimse vahyi yalanlamış, Allah'ı yalanlamış durumdadır. Bu sebeple İnsanı küfre götüren sözler yani elfazı küfür ve insanı küfre götüren haller durumlar yani efali küfür Müslümanlar tarafından genel çerçeve içinde mutlaka bilinmelidir. Müminler bilmedikleri herhangi bir mesele ile karşılaştıklarında hele imanla alakalıysa ileri geri herhangi bir söz söylemeden ben bunu bilmiyorum Allah ve Resulü nasıl bildirmişse o öyledir ben öyle kabul ediyorum. Demeli, kendi mantığına göre dinin hükümleri özellikle itikadi esaslar hakkında ileri geri fikir beyan etmemelidir. Çünkü İslam teslimiyettir, Müslüman Allah'a teslim olan demektir. İman kesinlikle Allah'a güvenen, ona itimat eden, el emin olarak Allah'a itimat ettiğinin neticesi olarak, ...Allah'ın hükmüne kayıtsız şartsız itaat ve boyun eğme sözü veren insan demektir. O yüzden akıl yürüterek veya bazı gerekçeler ileri sürerek... ...Kur'an'ın dinin temel esaslarından birini kabul, kabulde zorlanma, şüpheye düşmek ya da kabul etmemek... E, ...insanı mümin olma daireden Allah muhafaza çıkartır. Sevgili dinleyiciler, insan niçin iman eder... İmanın sebebi, sonucu nedir? İmanla ilgili sünnetullahla alakalı genel prensipler Kur'an'da nasıl yer alır? Bu sorulara kısaca cevap vermeye çalışayım. Evet, insan niçin iman eder? Her şeyden önce iman doğal bir ihtiyaçtır. İnsan iman etmek mecburiyetindedir. Doğuştan böyle bir mecburiyeti, böyle bir ihtiyacı insan fıtratıyla getirerek iman etme ihtiyacını yemek yeme ihtiyacından bir başkasına bağlılık ihtiyacından çok daha önemli olarak duyacaktır. İnsanın fıtratında inanma, bağlanma, güvenme hisleri temel özelliklerdir. İnsan inanmadığı zaman, bağlanmadığı ve güvenmediği zaman yaşamanın bir anlamı da, değeri de kalmayacaktır. Her insan mutlaka ama mutlaka bir şeylere inanır. Ama Kurtarıcı olan, geçerli olan, dünyada huzura, ahirette ödüllere götürecek olan, Allah indinde kabul edilecek olan iman, hakka inanmaktır, doğruya inanmaktır. Hak din olan İslam'a teslim olmaktır. İşte iman ve inanç hissini kötüye ve olumsuz olana kullanarak, şeytana tabi olmak ve azgınlaşıp kendini Allah'a muhtaç görmemek, kendi kendine yeterli olduğuna inanıp, her dakika soluduğu havayı verene, oksijeni yaratana, karbondioksiti insandan alıverme, onu zararsız hale getirip temizleme, arıtma ve her an nimetler bahşetme ve her an insanı yenileyerek, yeniden yaratarak, insana sayamayacağı kadar nimetler veren Allah'ı görmemek, Allah'a muhtaç olduğunu kabul etmemek, kendi kendine yeterli olduğunu düşünmek kesinlikle küfürdür, nankörlüktür, cehenneme davetiye çıkartmaktır. Ama doğru bir şekilde iman edip Allah'ın hidayetine uymak, cennete adım adım yaklaşmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili nice ayetler var. Bir iki ayet maali vereyim. İnsan suresi iki ila dördüncü ayetler maal olarak. Biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu hep imtihan ediyoruz. Bu sebeple onun işitmesini ve görmesini sağladık. Sonra da ona gideceği yolu gösterdik. Ya şükreder bu yoldan gider ya da küfreder nankörlük yapar. Kafirler için elbette zincirler, halkalar ve alevli cehennem hazırladık denilir. Bakara suresi 25. ayette mal olarak, İman edenlere ve salih amel işleyen doğru hareket edenlere müjde ver. Onları müjdele ey Resulüm. Onlara altından nehirler akan cennetler vardır denilir. He, bu ayetlerden yola çıkarak iman kişiye yalnızca ahirette mutlu bir hayat sağladığı gibi bir eksik anlayışa gidilmesin. Kur'an-ı Kerim insana imanın dünyada da, Huzur sağlayacağını, saadet ve büyük bir güç kazandıracağını vaat eder. Mesela Nur suresi 55. ayette maal olarak şöyle buyrulur. Allah sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere, kendilerinden öncekileri halife kıldığı, onları yeryüzünde hükümran kıldığı, onları hakim, egemen kıldığı gibi, iman edip salih amel işleyen sizleri de, yeryüzünde halife ve hükümran kılacağını, kendileri için razı olduğu dinlerini yine onlar için uygulamaya koyacağını ve korkulu hallerini güvene, emniyete çevireceğini vaat etmiştir der. Çünkü onlar yalnız bana kulluk eder ve yalnız bana e, ibadet ederler, bana hiçbir şeyi şirk koşmazlar denilir Nur suresi 55. ayette. İşte sadece Allah'a hakkıyla iman edip ona kulluk yapan, ona hiçbir şeyi şirk koşmayan, salih amel işleyen insanlara Allahü Teala dünyada da korkularından arındırıp güvene, emniyete çıkartacak, yeryüzünde onları sağlam bir medeniyete, hilafet ve hükümranlığa, egemenliğe kavuşturacak, onlara huzur ve güven bahşedecek, dünyada da hakimiyet verecektir. Allah gerçekten iman edip salih amelle imanlarını ispat edenlere bu tür vaatlerde de bulunur. Allah'ın vadinden zerre kadar caymayacağını bilen iman eden insanlar mutlaka dünyada da ahirette olduğu gibi güzelliklere kavuşacaklardır. Yeterli iman edenler zaten bu güzellikleri en azından gönüllerinde büyük bir huzura, mutmainliğe, sükunete kavuşmak olarak Alıyorlardır, almaya başlamışlardır. Evet, müjdeler müminler içindir. Rahat suresi 29. ayette ifade edildiği gibi. Allah onların kalbine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla desteklemiştir. Mücadele 22. Şeytani güçler onları ezmeye yol bulamaz. Nakil suresi 99. Onlara yardımcı olmak Allah'ın bizzat kendi üzerine yazdığı bir görevdir. Müminlere yardım etmek bize haktır, bize düşen görevdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Rum suresi 47. ayette. Allah iç huzuru ve doygunluğu müminlere, gerçekten iman edenlere nasip etmiştir. Tevbe suresi 26. Korkmak, üzülmek, kedere yenik düşmek müminlere, gerçekten iman edenlere uzaktır. Ali İmran 139'da ifade edildiği gibi. Allah'ın lütuf ve bağışı müminler içindir. Ali İmran 152. Mü'min böylesine onurlu, aziz olduğu içindir ki, bir mü'mini kasten öldüren ebediyen cehenneme gidecektir. Orada devamlı kalacaktır. Nisa 90, 93 Şu bir hakikattir ki, iman edip salih amel işleyenler, varlıklar dünyasının en hayırlılarıdır. Kafirlerin en şerlileri olduğunun devamında belirtildiği gibi. Beyyine suresi ayet 7 o yüzden Allahü Teala dünyada da nasıl davranmamız gerektiğini şöyle ifade eder. Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer gerçekten iman ediyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz, galip olacaksınız denilir. Yani her durumda düşmanınızla cihattan korkmayınız, kuvvetten düşmeyiniz, siz üstünsünüz, yani iman ediyorsunuz, Allah'ın yardımına muhatap oluyorsunuz. Sonunda mutlaka zafer sizindir, dünyadaki... Kafirlerin, zalimlerin, işgalcilerin, İslam düşmanı güçlerin mutlaka e, üstünde galip olacaksınız, aziz olacaksınız. Onların e, zulmünden kurtulacak, onları da huzura götürmek için e, güzellikler e, sunabileceksiniz. Ama gerçekten iman ediyorsanız, gerçekten iman etmişseniz, ee, üstünlüğünüz, galibiyetiniz söz konusu olacak, olacak diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, müminlere karşı kafirlere asla Allah yol vermeyecektir diye Nisa suresi 141. ayetinde vaat ediyor Cenab-ı Hak. O yüzden günümüzdeki Müslümanların e, mazlum durumlarına, e, emperyalistlerin ayakları altında çiğnenmelerine, ekonomik ambargolar içerisinde ya da ülkelerinin işgal edilmesi ya da onların e, İslam dışı hükümleriyle hükmedilen duruma muhatap olmalarına karşı yılgınlık gösterip Müslümanların kaderi buymuş dünyada hep ezilmekmiş gibi yanlış çıkarıma gidilmemelidir Allah aslında vaat etmektedir biz gerçekten iman etmiş olsak bu vaat hemen şu anda gerçekleşecektir Gerçek imana sahip olduğumuz gün bu vaat devreye girecektir. Allah kafirlere müminlerin üzerinde bir yol e, vermeyecektir. Yani Allah kafirlerin bazı zamanlar üstünlük sağlasalar da dünyada müminlere musallat olarak tamamen ortadan kaldıracak şekilde tümüyle istila ve işgal etmelerine yol vermez. Ayet dünya ve ahireti tümüyle kapsamaktadır. Dünya ve ahirette mutlu son, kesinlikle müminlerindir. Dünyada da Allah müminlere yardım edecektir. Ama müminler Allah'ın dinine yardım ettikleri, gerçekten iman etme kimliğine, şuuruna, tümüyle sahip oldukları zaman bu gerçekleşecektir. Müminler imanın hakikatini yüreklerinde yaşatırlarsa, bu gerçek tevhidi imanı, Allah'ın razı olduğu amellerle, teslimiyet ve cihatla, ee, i̇manlarını dışa aksettirirlerse Allah'ın vaadi hemen devreye girecektir. Tümüyle müminler dünyada da e, üstün olmanın zevkini huzurunu tadacaklardır. Bazı zamanlarda kafirlerin intikam olarak müminlere yol bulmaları imanlarının hakikatinde meydana gelen müminlerin bir gediğinden olmuştur. Ee, yani müminlerin Devletlerini kaybetmeleri Emevilerde, Abbasilerde, Osmanlılar'da e, olduğu gibi saltanatlarını yitirmeleri, e, Müslümanca güçlerini diğer insanlara karşı e, kullanamayacak acziyete gelmeleri iman zafiyetleriyle, e, iman konusundaki tavizleriyle direkt ilgilidir. Diğer sebepler talih sebeplerdir. Esas sebep, İmanla alakalı sebeplerdir. İnsan e, içindeki gücü kaybedince, enerjiyi kaybedince, Allah'la ilişkisinde zafiyetlere düşünce, Allah'a bağlılığı zayıflayınca, teslimiyetinde zaaflar ortaya çıkınca cezasını daha dünyada bile görüyor. Aslında bu cezalar Allah'ın şefkat tokatlarıdır. Biz kendimize çeki düzen verelim, e, suçumuzun e, ne olduğunu iyi tespit edelim hatamızı teşhis edelim e, dolayısıyla izzetimizi kaybettiğimizin sebebinin imanımızı e, en azından kalite yönüyle kaybettiğimiz yönüyle değerlendirelim de e, ahiretimiz kaybolmasın diye Allah bize e, yardımını kesmekte izzetimizi zillete çevirmektedir ki merhametiyle bize uyarılarda bulunmuş silkelemiş e, ve bizi e, Toparlanmamız için fırsatlar verme yönüyle rahmet elini uzatmış şekilde anlamamız lazım. Evet sevgili dinleyiciler, Müslümanlara zamanla yapışan yenilgi, imanın hakikatinde meydana gelen zayıflık ölçüsünde, gedik ölçüsündedir. Daha sonra gerçek iman üzere bulunduklarında Allah'ın yardımı müminlere hak olarak mutlaka dönecektir. Kur'an-ı Kerim bunun nice vaatleriyle e, doludur, Allah da zerre kadar vaadinden vazgeçmeyecektir, caymayacaktır. Dolayısıyla biz vaadimizden, biz ahdimizden, biz bağlılık andımızdan, biz antlaşma yaptığımız sözden caydığımız için Allah'ın yardım vaadi gerçekleşmemektedir. Enbiya suresi 105. ayette mal olarak andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza mutlaka salih kulların varis olacak diye yazmıştık denilir. Enbiya suresi 94. ayette kim mümin olarak salih işler yaparsa onun çalışmasına nankörlük gösterilmeyecektir ve biz onun çalışmalarını mutlaka yazarız denilmektedir. Kim kötülük yaparsa sadece onun kadar cezalanır. Ama kadın olsun, erkek olsun, kim mümin olarak faydalı, hayırlı bir iş yaparsa onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir denilir. Mümin suresi 40. ayette. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dünya ve ahiret nimetlerini peş peşe saymakta ve müminlerin her ikisine de gerçekten iman ettikleri müddetçe sahip olacaklarını hatırlatmakta, vaat etmektedir. Yine Nahil suresi 97. ayette erkek ve kadından her kim mümin olarak salih amel işlerse onu hoş bir hayatla, güzel bir hayatla yaşatırız. Onların ücretlerini yaptıklarını en güzeliyle karşılayarak veririz deniliyor. Nahil suresi 97. ayette. Dolayısıyla mümin erkek ve kadınlara Allah bu dünyada da iyi bir geçim hazırlar, dünyalarını da güzelleştirir. İman ve salih amelin mükafatı olarak böyle bir güzel hayatı onlara kolaylaştırır. Ahiretteki ecirleri ise daha daha güzel olacaktır. O yüzden mümin olup salih amel işleyenlere vaat edilen dünyadaki güzel hayat birçok şeyle gerçekleşir. Allah'ın rızası, gönül huzuru, insanın Allah'tan, Allah'ın dininden razı olacağı şekil, dolayısıyla... İç tatminliği, teskinliği, e, imanı ve güzel amelleri sevmek, insanlara faydalı olmayı, hizmet etmeyi Allah'ın sevdirmesiyle insanın gönlünde bu hayırların güzellik huzura getirmesi, verirken insanın almaktan daha fazla zevk duyması, ibadet ederken günah işleyen kimsenin aldığı zevkten çok daha fazla huzur duyarak gönül mutluluğuna erişmesi, gönül rahatlığı yani inşirahı sadır dediğimiz, bugünün insanının mutluluk dediği şeyde alamayacağı kadar e, haz e, ve huzur, e, mümin olana Allah'ın bahşedeceği hususlardır. İman kalbe yerleşince, gerçekten tevhidi iman yerleşince, mutlaka o kalpte huzur ve sevgi de e, mutmainlik de, güzellikler de yerleşecektir. Bunlar imanın olmazsa olmaz yandaşları kardeşleridir. Gönüllere tasarruf edebilen ancak Allah olduğu için, Gönüllere biz Allah'ı yerleştirdiğimizde, Allah'ın da gönüllerimize huzuru, e, tatminliği, sükuneti yerleştireceğini, bir arayıştan, bir tedirginlikten, bir huzursuzluktan, can sıkıntısından, stres ve bunalımdan kurtulacağımızı garanti edebiliriz. Çağın insanı huzursuz insandır, stresli insandır, bunalımlı insandır, unutkan insandır, koşturan insandır, kendini bile unutan, kendini bile kaybeden insandır, kimliğini, inancını kaybeden, yitiren, zaafa düşüren insandır. O yüzden de bunları... İmanın yoksunluğundan, imanın en azından kalitesizliğinden dolayı başına geldiğini bile idrak edemeyecek e, düşüncesizlik veya ihmalkarlıkla e, insanımız yoğunlaştırıldığı için hastalığını da teşhis edilememekte, çözümünü de çaresini de uygun yerlerde arayamamaktadır. O yüzden huzur mu arıyor, güven mi arıyor, tatmin mi arıyor, mutluluk mu arıyor? Stres ve bunalımlardan kurtulmak mı istiyor? Bütün bunların yolu tek bir adrese çıkacaktır. O da tevhidi bir iman. Allah'ın istediği tarzda bir iman e, şeklinde değerlendirilebilecektir. Evet, imanla beraber olan salih amelin mükafatı dünyada tertemiz, hoş bir geçimdir. Nahl Suresi 97. ayette ifade edildiği gibi. Nimetlerle donatılmış, varlıklı ve zengin olmak aslında o kadar önemli değildir. Zaten nimet deyince insan evvela e, karnının doyması, e, güzel kaliteli elbiseler ya da araba gibi binekler aklına getiriyorsa, onun Kur'an'ın anlattığı nimetlerden de yoksun olduğu değerlendirilebilir. Kendilerine nimet verilenler Kur'an'ın ifadesiyle ...evvela peygamberlerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salih insanlardır. Dolayısıyla onlara verilenler dünya e, geçimliliğinin fazlalığı değildir. Onlar esas imana, Allah'a ibadet ve itaate, Allah yolunda fedakarlık ve cihada... ...Allah'ı her konuda seçmeye, tercih etmeye, safını Allah yanında yer almaya hazır oldular. O tür nimetlerle donandılar. Nimet esas iman nimetidir, hidayet nimetidir, Allah sevgisi ve rızasına nail olma nimetidir. Allah'a sahip olmayan, Allah'ın güzellik olarak sunduğu iman gibi manevi nimetlerine sahip olamayan neye sahiptir? Hangi nimetle aslında onlar yoğunlaşıyorlardır? O nimetler belki kişi için bela olacaktır. İmtihan olarak kaybedilen bir imtihanın zahmeti ve sıkıntısı, Dünyada bile e, kalp huzursuzluğu, can sıkıntısı, e, musibetler, ahirette de o nimetlerin e, getirdiği hesap ve hesabın altında kalan belki büyük bir ceza olabilecektir. O yüzden nimetlerle donatılmış, varlıklı ve zengin olmak, dünya nimetleri yönüyle çok zengin olmak çok önemli değil. İman yönüyle zengin olmak, gönle esas peygamberlere verilen nimetlere e, çokça muhatap olarak gönle onları yerleştirmek, gönül zenginliği dediğimiz esas e, kanaatle e, gönlün tatmin olacağı manevi nimetlerle dolmak ile olacaktır. Bazen zenginliğin yani dünyevi maddi zenginliğin, tertemiz, hoş bir geçimi engelleyen dünya ve ahiret belası olduğu unutulmamalıdır sevgili dinleyiciler. Bazen insan para isterken, mal isterken belasını istemektedir. Dünyada veya ahirette ya da hem dünyada hem ahirette belasını, cezasını, musibetini istemektedir. O yüzden esas istenileceği Allah'tan istemek, dünya ve ahiretteki hayırları, güzellikleri ve esas olarak da Ahiret nimetlerini talep etmek, Kur'an'ın ve Peygamber'in tavsiye ettiği güzelliklerdendir. Yoksa üç günlük dünya, masal gibi sıkıntılarla yaşamış olsak ya da dünyevi rahatlıklarla da yaşamış olsak aslında bir rüyadan bir masaldan farksız ve hepsi fani olup yok olup gidecek. Cennet olmamış olsa, öteki dünya olmamış olsa, Allah'ın rızası diye bir şey söz konusu olmamış olsa, belki o zaman dünya nimetlerinin çokça önemi olabilirdi. Ama ölüm ötesi güzellikler söz konusuysa, bunlara engel olacak dünya nimetlerinin güzel bile olduğu, nimet bile olduğu kabul edilemez. Hayatta yetecek kadar maldan başka geçimi güzel kılan çok daha güzel şeyler var. Allah'a bağlanma, onun gözetimine, himayesine ve rızasına sığınma, Allah'a gönlünü teslim ederek, ibadetten zevk alacak, hayırdan, İslami güzelliklerden zevk alacak, huzur duyacak e, noktaya gelebilme, insanın kalben seviyesinin artması, dünyada da çok güzel bir insan olmanın, huzuru, bütün, kalıbıyla, bütün gönlüyle bile yansıtabilecek noktaya gelmenin bir yansımasıdır. O yüzden sıhhat, sükunet, bereket, evde rahatlık ve gönülden sevgi, maddi imkanlardan, arabalardan, atlardan, yatlardan, katlardan çok daha önemlidir sevgili dinleyiciler. Ameli salihle huzur bulmak, onun gönüldeki ve hayattaki izleri çok daha önemlidir biz e, işte bu önemi unuttuğumuz için dünya malına çok daha fazla değer verdiğimiz, paraya ve fani şeylere çok daha fazla değer verdiğimiz için e, dünya malı bizi yönlendiriyor. E, hatta imana da zarar verecek şekilde mal sevgisi, para sevgisi putlaştırılıyor. E, bizi ahiret saadetinden ve dünya huzurundan alıkoyacak noktalara geliyor. Başımızın da Çoğunlukla belası olabiliyor bu dünya varlıkları. Bunca varlık var iken gönül darlığı da bitmiyor sevgili dinleyiciler. Mümin olarak o yüzden imanımıza zarar getirmeden salih amel işleyerek dünyada güzellikleri tamamlamak, ahiretteki sevaplarımızı çoğaltmak bizim elimizde olacaktır. Ee, onun yeri iman ve salih amel noktasında devamlı seviyemizi artırmaktan geçecektir. Bu olmaz ise Allah onun sevabının dünyadaki amelinin en güzeli e, ni bıraktığı durumda e, ahirette kaybolacak, dünyada kaybolacak. İnsan serap görecek. Dünya nimeti diye koştuğu şeyler bela ve musibet olarak boynuna dolanmış olacaktır. Evet Cömert olan, kerim olan Rabbimizin hazineleri, sevabı ne büyüktür. Dolayısıyla huzuru da, dünyevi güzellikleri de, ahiret güzelliği de Allah'ın katında, Allah'ın yanında aramak ve iman ve salih amelin dışında kurtulacak bir e, felahımızın, bizi kurtaracak bir e, hazinenin olmadığını e, idrak etmek zorundayız. Evet sevgili dinleyiciler. İman etmek, imana şirk karıştırmadan, batıla iman etmeden gerçekten neye iman edileceğini Kur'an'dan yola çıkarak iyi değerlendiren bir insanın vasfıdır. Yoksa hemen her insan Allah'ın varlığını kabul ediyor. Allah'a şu veya bu oranda, şu veya bu şekilde insanların... Yaklaşık yüzde doksanı iman ediyor. Evet batıda ateizm denilen e, Allah'ı inkar modası yaygınlaşsa da e, bu yine de e, toplumun çoğunluğunu işgal etmiyor. Hele e, az da olsa Müslümanlığın ne olup olmadığını bilen çevresinde çokça Müslümanlar yaşayan e, ülkemizdeki gibi durumda e, insanlar kolay kolay e, Allah'ı inkar etme durumuna gitmiyor. Önemli olan sevgili dinleyiciler Allah'ı kabul etmek onun yaratıcılığına iman etmek değildir. Bu çok önemli değildir. Hatta Ebu Cehiller bile Allah'a bu kadar iman ediyorlardı. Allah'ın yaratıcı olduğunu, gökleri yeri yarattığını, kendileri Allah'ın yarattığı bir varlık olduğunu kabul ediyorlar. Yağmuru yağdıranın, göklere hakim olanın Allah olduğunu kesin kes biliyorlar ve itiraf ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim şüphesiz bir şekilde, kesin bir ifadeyle Ebu Cehil ve benzeri cahiliye insanların Allah'ı yaratıcı olarak hakimiyetini göklerde yağmuru yağdırma, tabiata hükmetme yönüyle e, sahip olduğunu kabul ettiklerini ifade ediyordu. Bunlar Ebu Cehilleri ve cahiliye insanlarını kurtaracak bir iman değildir. O yüzden bugün de bazı insanlar e, Allah'ı ispat etme ihtiyacını duyarak hemen her kitaplarında ya da sık sık dergilerinde Allah'ın yaratıcı olduğunu... ...Allah'a iman etmenin... ...Allah'ın varlığını kabul etmenin... ...çok önemli olduğunu... ...diğer meselelerin... meselelerin ...önüne çıkartarak gündeme getiriyorlar. Aslında bu... Kur'an'î prensibe biraz uygun değildir... ...sevgili dinleyiciler. Şöyle ki... ...Kur'an Allah'ı hemen... ...istisnaların dışında ispat etmekle uğraşmaz. Allah'ı inkar eden... ...tümüyle reddeden insanların... Muhatap alınmasına bile gerek duymayacak kadar e, akılsız ve azınlıkta olduklarını e, Kur'an e, işaret ederek e, esas tevhide vurgu yapar. Kur'an'ın en ağırlıklı olarak işlediği temel konu tevhiddir. İnsanların şirkten uzaklaştırılmasıdır. Allah'ın varlığını kabul etmek hemen Azıcık da olsa akıl sahibi her insanın yaptığı şey ama insanların esas yanıldıkları tarihten beri yanıldıkları husus Allah'a ortak koşma hususudur. Allah'ı her konuda birlememe problemidir. İşte Kur'an bu problemi her problemin önüne koyar. Dolayısıyla Allah esas e, her şeyden önemli olarak tevhidi vurgular, ona dikkatlerimizi çeker. Ee, o yüzden çiçeklerle böceklerle keramet hikayeleriyle efsane ve uydurma masal karışan işte e, televizyonlarda çokça prim yapan masalımsı unsurlarla hayal ve uydurmalarla yer yer şirk karışan e, e, hikayelerle e, tevhide zarar verecek boyutta insanları imana çağırmaktansa e, Kur'an'ın e, mesajına muhatap olup Esas tevhidi her şeyin önüne çıkartmak müminlerin temel esprisi, temel davası olmalıdır. O yüzden e, inanmayan tek tük insanlar varsa onlara da e, gereksiz sorularına cevap verme yerine onlara sorular sorarak ulaşabilirsiniz. E, Allah yerine kimi ikame ediyorlar? Yaratıcı olarak, tasarruf sahibi olarak, yönetici olarak, yönlendirici olarak, terbiye edici olarak, Rab olarak. Ee, e, dolayısıyla e, o soruları inkar eden kimsenin ya da gerçekten tevhidi bir imana sahip olmayan insanların akıllarıyla çözmelerini istemeli. Dolayısıyla onların ya akılsızlığı tercih edeceklerini ya da gerçekten akıllarını kullanarak tevhidi bir imana gelebileceklerini e, diyaloglar içerisinde, davet ve tebliğ imkanları içerisinde önceliklemelidirler. O yüzden şirkin izale edilip tevhidin ikame edilmesi bugün Müslümanlar için birinci derecede görevdir. E, hem kendi gönüllerinde hem e, evlerindeki, iş yerlerindeki kendilerine emanet edilen insanlara karşı ilk görevleri tevhidi bir bilinç vermek, insanlara e, şirksiz bir şekilde Allah'a hakkıyla ibadet ve itaat edecek e, nasihatlerde ve tavsiyelerde bulunmaktır. E, hem de inkarcılara fırsat bulurlarsa e, Allah'ın e, tevhidi esaslar içerisinde e, tüm hükümleriyle birlikte kabul edilip ona itaat e, ve teslim olma noktasında Şirkin izale edilerek e, Değerlendirilmesi e, Gerekiyor Evet bu maalesef e, Bazen ne yapılıyor İhmal ediliyor Unutuluyor unutturuluyor Çağın problemi e, inançsızlık olarak gündeme geliyor Hayır hiçbir çağın problemi Temelde inançsızlık değildir e, Gerçek e, imanı e, Tevhidi imanı e, Yakalayamamaktır Bütün çağların problemleri o yüzden insanların e, imanlarına batıl karıştırmamaları, imanlarına şirk karıştırmamaları e, Kur'an'ın önemsediği, önceliklediği temel esaslardan biridir. Bizim de e, kendimiz için, çevremiz için bunu her şeyden önce e, değerlendirmemiz, e, davamızın önüne geçirmemiz, birinci derecede ehemmiyetli şey olarak tevhidi almamız gerekmektedir. Sevgili dinleyiciler demek istiyorum ki iman sadece olumlu alanlar için kullanılmaz. İman etmek sadece e, yeterli olan bir esas değildir. E, neye, nasıl, ne kadar, niçin e, ne tür iman etmemiz e, sorularına verilecek cevap e, imanın e, önemini esas değerlendirecektir. Yoksa Herkes bir şeylere iman etmektedir. Gönülden benimseme ve tasdik etmenin yani imanın olumsuz görünümlerinin de bulunabileceğine e, dikkat çekmek istiyorum. Yani iman Allah'ın inanılmasını istediği şeylere olursa doğru bir şeydir, güzel bir şeydir. Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeylere iman edilirse batıl olur, insanı perişan eder. Dünyada da ve ahirette. O yüzden... E, nice sapık şeyleri bile e, inanmak lazım diye insanlar e, ikna edilebiliyor. E, cincilere, muskacılara, sihircilere, büyücülere, e, efendim, e, hurafe ve bidatçılara e, bile insanlar e, inanmaya çağrılıyor. E, senin kalbinde iman yok, yeterli inanmıyorsun da onun için çözülmüyor diye e, e, kendilerinin beceriksizlikleri e, batıla iman etmeyen e, tevhidi imana sahip olan insanlara yükleniliyor. E, demek istiyorum ki sevgili dinleyiciler, Ebu Cehiller de iman ediyorlardı Allah'a. Bugünün e, cahiliye toplumları e, Hristiyanlar ve Yahudiler başta olmak üzere e, batılı insanların da çoğu e, iman ediyor. Ama bu imanlar yeterli midir, geçerli midir? Kur'an'la test edilmesi gerekir. E, toplumda da bugün e, Zalimler de İslam düşmanları da e, sıkıştıkları zaman ya da ihtiyaç duydukları anda biz de Müslümanız biz de Allah'a iman ediyoruz İşte annemiz şuydu babamız hacıydı hocaydı diye e, kendi gerekçelerini sunmaya çalışıyorlar. E, bunlar da mümkün ki kendi ifadeleriyle iman ediyorlardır ama o imanlar. Geçerli midir Allah nazarında, toplum nazarında, Müslümanlar nazarında o iman kabul edilebilecek bir iman mıdır? Ee, onun değerlendirilmesi gerekiyor. Yani iman etmek bir adım atmaktır ama bu adım mümkün ki hayırlı bir adımdır. Bazen de şeytana doğru bir adım da iman adıyla yapılmış olabilir. Yani şirke iman etmek, imana şirk karıştırmak, batıla ve tağuta iman etmek... Ee, Cahiliye imanı gibili hakla batılı karıştırarak, imanlarına şirki de katarak iman etmek, insanın e, felaketini e, yok etmeyecek, belki hızlandıracaktır. Ankebut suresi 52. ayette mal olarak e, bu anlattığım şeylerin bir e, değerlendirilmesi söz konusudur. De ki, ''Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter.'' O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla iman eden ve Allah'ı inkar edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır buyurulur. Ankebut 52. ayette. Dolayısıyla bu ayette batıla iman edenler diye bir ifade geçer. Dolayısıyla iman sadece hayra, sadece hakka kullanılmaz. E, müminin nasıl kutsal bir küfrü vardır, olmalıdır. Mümin aynı zamanda kafir olmalıdır. Ee, bu nasıl böyleyse e, aynı zamanda kafirler de bazı şeye iman ediyorlar. Ee, bazen bazı konularda mümindirler ee, denilebilir. Tabi bu sözlerimi açmak lazım. Açmadan lügat anlamlarıyla ifade ettiğim e, yer yer çelişkili kabul edilebilecek müminlerin kafirliği veya kafirlerin müminliği e, e, ...ifade edeceğim bir iki cümleyle herhalde netlik kazanacaktır. Şöyle ki, müminler gerçekten iman edilmesi gereken esaslara iman eden... ...ama iman edilmemesi gereken e, esaslara da iman etmeyen, onları reddeden, onları inkar eden insanlardır. La ilahe illallah diyen insandır muvahhid mümin. O yüzden e, la ilahe illallah... Sadece imanı değil, aynı zamanda reddetmeyi, inkar etmeyi, e, e, küfretmeyi de içerir. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmek, Dolayısıyla sahte ilahları inkar etmek, sahte ilahlara küfretmek, tağuta küfretmek, Dolayısıyla imanını sadece Allah'ın istediği noktalara tahsis edip, e, Başka türlü, e, hususlara iman etmemek e, olarak değerlendirilir. O yüzden Kur'an-ı Kerim müminlerin e, kafir olmalarını da ister. Bakara suresi 256. 6. ayette e, e, bildiğiniz gibi kim ta'u'ta küfreder ve Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışır denilir. Burada e, femen yekfur ifadesi kullanılır Arapça ayetin metninde. Dolayısıyla e, tağuta küfretmek Tağut'u inkar etmek Tağut'u reddetmek Tağut'un e, doğru kabul edilebilecek Şeylerinin de doğru olmadığını Onu tümüyle reddederek Tümüyle onu inkar ederek e, Mü'min e, Değerlendirmeli La ilahe deyip Onları e, inkar etme, ettiğini ispat ve e, ilan etmelidir O yüzden mü'min e, inanılmaması gereken esaslara, e, iman esası olmayan, e, iman konusunda hatta yasaklanılmış e, şirk e, ve şirk olma ihtimali olan e, hususlara, batıla, e, tağuta, e, İslam dışı esaslara küfredecektir, yani inkar edecektir, yani onları reddedecektir, kabul etmeyecektir, onlara inanmayacaktır. İşte imanına, doğru imanına, ee, bu tür yanlış imanları karıştıran kişi imanına şirk karışmış karıştırmış batıla iman etmiş diye Kur'an'ın ifade ettiği e, zalimler safında yer almış olur kafirler de iman ediyorlar ee, Allah'ın olmadığına iman ediyor ya da Allah'ın hükmünden daha güzel hükümler olduğunu daha güzel rejimler olduğunu e, Allah'ın hükmü gibi başka hükümler sahibi olan yeryüzünü tasarruf edecek yedek veya ortak e, ilahlar, tanrılar olduğunu, tağutların e, tanrı yerinde olduğunu, kendi nefislerinin e, ilah e, olabileceğine inanıyorlar. Dolayısıyla her kafir de e, inanılmaması gereken nice şeylere inandığı için onlar da yanlış şeylere iman etmişlerdir. Yanlış şeylere inanmışlar, yanlış şeylerin mümini olmuşlardır. Dolayısıyla kafirlerin bu tür imanı e, doğru bir e, Güzel bir iman olmadığı gibi e, müminlerin de imanlarına şirk karıştırmaları Allah muhafaza e, yine iman kelimesiyle vurgulanan ama doğru bir iman e, olmayan hususlardır. Yusuf Suresi 106. ayette meal olarak onların çoğu ancak şirk koşarak Allah'a iman ederler denilir. Dolayısıyla insanların çoğunun bugün Allah'a iman ettiğini ama bu ayetin ifade ettiği gibi şirk ...katarak, şirk koşarak, imanlarına şirk karıştırarak iman ettiklerini, o yüzden dünyada da iki yakalarının bir araya gelmediğini, ahiretlerinin de imanlarına şirk karıştırdıkları e, gerekçesiyle e, güzel olamayacağını değerlendirmek mümkündür. Mü'min suresi 12. ayette de Cenab-ı Hak maal olarak şöyle buyurur. ''Tek Allah'a ibadete çağrıldığı, dua edildiği zaman küfrederdiniz.'' Yani inkar ederdiniz. Ona şirk koşulunca buna da iman ederdiniz. Artık hüküm yüceler yücesi Allah'ındır denilir ve kafirlerin batıla, şirke inandıkları iman kelimesiyle vurgulanır. Ama bu iman e, bizim terim olarak e, gerçekten tevhide e, inanmak. Gerçekten mümin olmak olarak değerlendirdiğimiz bir iman değildir, batıla imandandır, imandır. Dolayısıyla bu ayetlerden ve açıklamalarımdan anlaşılmalıdır ki mutlak anlamda aldığımızda inkar da bir imandır. İnkar imansızlığa imandır. Ee, yani e, Allah'ı inkar eden de aslında bir din sahibidir. İnançsızlık inkar etmek dinine mensuptur. İnkar da bir inanç esasıdır. Onların da kendilerine göre bir amentüsü vardır. Tervik Fikret'in kendine göre bir amentüsü olduğu gibi laiklerin e, yani laikçilerin e, kendilerine göre bir din anlayışı en azından dünyaya e, İslam dinini karıştırmamak gibi bir yaklaşımları söz konusu olarak... ...farklı bir din anlayışlarına, kapitalistlerin, komünistlerin, Allah'ı inkar edenlerin, ateistlerin ve satanistlerin kendilerine göre bir iman esası, bir inanç esası vardır. En azından şunlara iman etmeyeceğim veya şöyle olduğunu zannediyorum, şöyle olduğunu düşünüyorum, şöyle olduğunu kabul ediyorum diye... ...kendi akıllarını, kendi yücelttikleri, putlaştırdıkları mabutlarını öne çıkartıyorlardır, kendi ideolojilerine iman ediyorlardır, dolayısıyla mutlaka e, inkar edenlerin de bir imanı söz konusudur ama e, önemli olan Allah'ın kabul ettiği, razı olduğu bir imandır. Yani her imanda bir inkar, her inkanda, inkarda da bir iman vardır. Mümin de Allah'a iman etmiş olmak için, hatta imandan önce bazı şeyleri inkar etmesi, bazı şeylere küfür etmesi, yani e, onu reddetmesi, onu kabul etmemesi, ona inanmaması gerekir. Demek ki her şeye iman, Allah'ın istediği bir iman değildir. Ebu Cehiller'in imanı işte Allah'a da iman, putlara da iman. Ee, Allah'ı da memnun etmeye çalışmak, putları da e, putlaştırılan e, kahramanları, yüceltilen Allah'ın dışında e, otoriteleri de e, memnun etmeye Onlara da iman etmeye çalışan insanlar Ebu Cehiller gibi, cahiliye insanı gibi iman etmiş oluyor ki Allah'ın böyle bir imandan razı olmasını beklemek e, Kur'an'a e, muhaliftir, terstir. O yüzden mümin de Allah'a öncelikle ne yapacak? E, iman ettiğinin gereği olarak e, küfredilmesi gerekenlere, inanılmaması gerekenlere la ilahe. E, prensibi içerisinde onun mesajı doğrultusunda reddedecek, inkar edecektir. Evet, e, küfredip reddetmesi gerekenlerin başında müminlerin tağut gelir. Bakara suresi 256. ayette demin meal olarak kim tağuta küfreder, tağutu reddeder ve Allah'a iman ederse o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışır denilir. Dolayısıyla bugün insanların yapıştığı e, ipler ee, pamuk ipliği gibi çok e, basit bir sarsıntıda kopabilecek iplerdir. Çünkü e, tağuta e, inkar olmadan, tağutu ret ve tağuta küfür olmadan e, iman eden insanlar kalabalıkları görüyorlar. E, ...meydana getiriyor ve onların tutundukları dallar da çok zayıf oluyor. Dünya içinde, ahiret içinde bu zayıflığı söz konusu edebiliriz. Doğru iman, Kur'an'ın gösterdiği imandır. Bu iman, insanlara Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunu, Allah'tan başkasına dua ve kulluk edilmemesi gerektiğini öğretir. Doğru imanın zıttı, batıla iman yani şirktir, imana Allah'ın istemediği şeyleri karıştırmaktır. Şirk, ortak koşmayı karıştırmak, bulamaktır. Şirk, doğru olduğunu ispatlamak için Allah'ın hakkında delil, hüküm indirmemiş olmasına rağmen insanların uydurduğu batıl inançlardır. Dolayısıyla şirk dediğimiz şeyler aslında inanılmaması gereken, Farklı iman esasları, farklı inanç esaslarından başka bir şey değildir ama Kur'an esaslarının, Kur'an'ın iman ve tevhid esaslarının dışında inanç esaslarıdır şirk. Dolayısıyla Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler sizin ve atalarınızın uydurduğu putlardan başka bir şey değildir. Allah onların doğru olduğuna dair bir delil indirmemiştir. Hükmetmek yalnızca Allah'a aittir. Ondan başkasına değil denilir Yusuf suresi 40. ayette. Evet sevgili dinleyiciler Kur'an imanlarını zulümle, şirkle lekeyen, lekeleyenler ve pislendirenler için kurtuluş kapısını kapatmıştır. İmanlarına şirk karıştırmak, yiyeceği içeceği güzel nimetlerin içerisine öldürücü zehir karıştırmak gibi bir husus olarak kabul edilmelidir. Kur'an-ı Kerim bunu net olarak ifade eder. İman edip de imanlarına herhangi bir zulüm yani şirk bulaştırmayanlar var ya, işte emin yani güven onlarındır ve onlar hidayeti yani doğru yolu bulanlardır denilir. En'am suresi 82. ayette. Kur'an imandan sonra küfre sapanlara karşı çok sert ve şiddetli bir tavır takınmaktadır. Kur'an bu olaya e, irtidat demekte. Gerisin geriye dönüş demekte de gericilik adı vermektedir. Evet İslam'dan geriye dönüş, cahiliyeye dönüştür, gerisin geriye dönüştür, ciddettir, gericiliktir. Dolayısıyla e, ilkel cahiliyenin inanışlarına, ilkel cahiliyenin ahlaksızlık ve barbarlığına dönüş, imandan küfre dönüştür. Dolayısıyla Müslüman olduğunu söylediği veya bir zaman Müslüman olduğu halde e, insan... Başka bir ideolojiye, Allah'ın dışında başka bir otoriteye iman eder, tağutu kabul eder, reddetmesi gereken esaslara inanır ise, işte o insanlar gerisin geriye dönmüş, gericidirler, mürtettirler ve ahirette de dünyada da büyük cezalara muhatap olacak insanlar vasfına sahiptirler. Evet sevgili dinleyiciler, doğru iman Kur'an'ın gösterdiği imandır. Bu iman insanlara Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunu e, her şeyden önce e, ortaya koyan sağlam e, imandır. İman esaslarını biz kulaktan dolma bilgilere yaslandırmamalıyız. Kur'an'ı e, neye, nasıl, ne şekilde iman edeceğimiz e, esaslar içeriyor şeklinde, e, muhatap almalıyız. Kur'an'ı evvela bu gözle okumalıyız. İnandığımızı Kur'an sağlamasından geçirmeli, Kur'an'ın testinden geçirmeli, Kur'an'ın e, onayından geçirmeli ve o ölçülerde ise e, geçerli olacağını, e, dünyada ve ahirette bizi kurtaracak bir iman olduğunu, e, aksi halde imana şirk bulaşma tehlikesinin e, devamlı bizi e, düşündürmesi gerektiğini bilmek zorundayız. Evet iman eden insan her şeyden önce la ilahe illallah diyen insandır. Bu sözü söylemeyen ya da bu söze benzer şahadet kelimesini ifade etmeyen bir kimse mümin olamaz. Bu söz ne demektir? E, bir iki cümleyle onu açıklayayım ve e, e, vaktim daha fazla el vermeyeceği için e, konumu bağlamış olayım. Evet Allah'tan başka ilah yani tanrı yoktur. Yani la ilahe illallah bu ifadenin anlamı Üzerinde müminler düşünmeli e, Neye nasıl iman ettiklerini özlü bir şekilde e, Bu ifadeler e, ile dillendirdiklerini e, değerlendirmelidirler Tevhid kelimesinde bir incelik var Orada Allah vardır ifadesi kullanılmıyor La ilahe illallah e, işte ben Allah'a inanıyorum Allah vardır demek değildir Ya nedir? Allah'tan başka ilah yoktur ifadesidir, tevhid kelimesi. Dolayısıyla mümin olmak, Allah'ın varlığını kabul ediyorum, Allah yaratıcıdır demek değildir. Bunu müşrikler de, yüzde doksan dokuz şekilde müşrikler de kabul etmektedirler. İster Hristiyan ve Yahudi müşrikleri, ister Müslümanım diyen ama gerçekten şirke girmiş İslam düşmanı müşrikler, ister Ebu Cehil gibi Arap müşrikleri, Allah'ın yaratıcılığını da, varlığını da kabul ediyorlardı. Dolayısıyla ee, tevhid kelimesinde Allah bizden bunları kabul etmemizi istemiyor. Bundan daha ötesini istiyor. Allah'tan başka tanrı yani ilah yoktur ifadesini istiyor bizden. Allah elbette vardır. İnsanlar zaten ilahsız olamazlar. Mutlaka bir yaratıcıyı kabul edecekler. Yaratıcının da e, kendileri ne derse desin aslında Allah'tan daha uygun bir yaratıcıyı insanın e, düşünmesi akılsızlığın bir e, gereğidir. Herkesin mutlaka bir ilahı veya birçok ilah kabul ettiği, e, inandığı tanrıları vardır. Putlaştırdığı, yöneldiği, yüce kabul etip, kendilerini önünde cüce kabul ettiği, e, alçaldığı e, kutsalları vardır. İnsan ilah inancından asla uzak olmaz. Önemli olan bu ilah inancı değil. Yanlış ilah, yanlış tanrı inançlarını terk edip, tüm putlardan vazgeçip, alemlerin Rabbi olan Allah'a, Tek ilah olarak inanmaktır. İşte budur e, tevhid. Budur la ilahe illallahın özeti. Tevhid aynı zamanda İslam'ın bir dünya görüşüdür. Evet İslam tevhidi bir dünya görüşüne sahiptir. Hayat anlayışı, evreni izah edişi, ölüm gerçeğine bakışı, hükümler konusundaki tavrı, geçmişe ve geleceğe bakışı tamamen tek bir Allah inancına yani tevhide dayanır insanların e, gerçek, hakiki müminlerin. E, tevhid nedir? E, La ilahe illallah'ın geniş e, izahı e, nasıl değerlendirilir? Bu konuları inşallah e, önümüzdeki e, hafta e, enine boyuna e, gündeme getirmeye gayret edeceğim. E, hepimizin e, en duyarlı olması gereken esasların başında bu gelmektedir. O yüzden inşallah Gerçekten Allah'ın istediği gibi bir imana önce kültür olarak sahip olmamız, sonra şuurlu bir şekilde kalbimize yerleştirmemiz, sonra da hayatımızda bunları bir aksiyon olarak, eylem olarak, tavır olarak, salih amel olarak gösterme durumuna gelmemiz. Yani önce zihin olarak gerçekten muvahhid bir mümin olmamız, sonra gönül olarak Allah'a teslim olmuş, Gerçekten başka türlü e, inançları terk edip sadece tek ilah olarak Allah'a iman edip ona e, teslim olan gönül yönüyle mümin olan insanlar sonra da organlarımızla da mümin olan e, organlarımıza da tek ilah olan Allah'ın otoritesine boyun eğecek e, gönül rızasıyla e, bütün organların görevlerini yapabileceği bir seviyeye kavuşturmak gerekir. Allah'a hakkıyla iman edip, dünyada huzuru, ahirette ebedi mutluluğu hak edenlere selam olsun.